Muhterem Kardeşlerim, Muazzez Müminler Allah Teala bizi kul olmaya, şeytansa ona isyan etmeye çağırır. Rabbimiz huzurunda durmaya, namaz kılmaya, şeytan yatakta kalmaya, yatağa mahkum olmaya çağırır. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeye, iktida etmeye çağırır. Şeytansa, ulaike kell en'ami belhum adal. Hayvan gibi hayvandan daha aşağı bir hayatı yaşamaya, o hayata mahkum olmaya çağırır. Kainatın sahibi, ikra, bismi rabbikellevî halak. Okumaya, hayata dair, ahirete dair, bizi buradan cennete götürecek neler varsa onları okumaya dair dünyayı imar etmeye dair her şeyi okumayı emreder onları okumaya çağırır şeytansa kendi adamlarını kendi kadrosunu okuma zarfı içerisinde eşkıyalığa çağırır onlara okumanın önünü yolunu sonuna kadar açan İslam'ı mani terakki olarak gösterir ve kalkarlar asıllarca İslam devletlerini ilimle, irfanla, hakikatle ayakta tutan ulemayı çağ olarak yobaz olarak görürler. Kendileri üzerlerine cübbeleri alırlar. Onlarla ilim adamı, bilim adamı olduklarını zannederler. Osmanlı gibi bir devleti altı asır en zor coğrafyada ilimle, irfanla, hakikatle ayakta tutan ulemayı mürteci olarak, yobaz olarak görürler ama kendileri bir asırdır sahnededirler. Osmanlı gibi bir devletten sonra bu milleti mahkumiyete mahkum etmişlerdir ve kalkarlar ilimden bilimden bahsederler. İslam, Kur'an-ı Kerim, Allah Azze ve Celle bütün insanların malına, canına, hukukuna, ahlakına saygı göstermeyi emreder. Onlarsa kalkarlar, barış bildirisi adı altında. Eşkıyalığın bildirisini okurlar. Terörün bildirisini okurlar. Cana kıymanın, masum yavruları, bebekleri, kadınları öldüren katillerin hakkını, hukukunu müdafaa ederler. ''Ulaike <gülüyor> yed'ûne onlar bu halleriyle insanları Cehenneme çağırırlar İki kadro var iki zümre var Bir taraf Allah'a davet eder Cennete, kurtuluşa, saadete çağırır Karşı taraf, karşı cena Onlar ise zulbe Onlar ihanete Onlar Allah'a Kafa tutmaya insanları davet ederler Asi olmaya, şeytana Kul, köle olmaya çağırırlar Kardeşlerim Hayatınızı bu bağlamda düşünün. Sabah ezan-ı okunuyor. Ezan-ı Muhammedî ise kalkılıyor. Kainatın sahibi huzuruna davet ediyor. O ara şeytan rüyalarına giriyor. Sana güzel şeyler gösteriyor. Sanki namazı kıldın. Sanki büyük bir camidesin. Arka tarafta imamın hemen arkasında duruyorsun. Salih insanlarla beraber onlarla birlikte aynı mecliste Aynı halkada oturuyorsun. Şeytan sana bunları gösteriyor, ya da başka şeyler gösteriyor. Kalkma diyor. Seninle mücadele ediyor. Ama öte tarafta seni yaratan Allah Azze ve Celle Tetecafa Junubuhum Anil Madajil Yeduuna Rabbuhum Kafuwa Tama. Gece namazların var senin, sabah namazların var senin. Fecirde bu beden kalkacak diyorsun. Kainatın sahibinin huzurunda duracak diyorsun. Ona hamd edecek ey şeytan diyorsun. Önümden çekil diyorsun. Allah beni dünyaya ona kul olmak için gönderdi diyorsun. Ey Allah düşmanı diyorsun. Sen beni kulluk ödevinden alıkoyamazsın diyorsun. Kalkıyorsun. Kalkınca sabahın o ilk saatlerinde fecirde şeytanla olan günün ilk musabakasını kazanıyorsun elhamdülillah diyorsun ben kazandım yarabbi diyorsun şeytan beni yatağa mahkum edemedi diyorsun namaza geliyorsun namaza gelirken Allahu Ekber diyeceksin arkandan şeytan geliyor seni bırakmayacak diyecek ki yan komşular uyuyorlar falanlar uyuyorlar onlar kalkmadılar. Sen Allah'ın salih bir kulusun. Allah'ın muttaki bir kulusun. Sana huşu ayarı yapıyor. Muttaki bir kul olduğunu sana telkin ederek senin maneviyat ayarlarınla oynamak istiyor. Allahu ekber silahım. Allah Azze ve Celle beni koruyacak diyorsun. Ona sığınıyorum. Ona iltica ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Recm edilen, kovulan, insanlığın düşmanından sana iltica ediyorum, sana sığınıyorum ya Rabbi, namazı kılıyorsun, namazda eğer huşuyu yakalayabildiysen masivadan mavera'ya yükselebildiysen kad aflahal mu'minun, "Ellerinin nehum fi salatihim Öyle bir huşu hali var ki yanında, sağında, solunda, önünde, arkanda neler varsa bunlardan haberin olmadığı halde namaz kılıyorsun. Kendinden geçiyorsun. Bedenin burada ama ruhun miraçta. Bedenin burada ama ruhum mavera'da. Öyle bir namaz kılıyorsun. Namazdan sonra yine sana geliyor. sen salih bir kul, sen muttaki bir kul, cübben var, sarığın var, takken var, etrafındaki insanlara bak, bunlardan daha muttakisin. Tekkeye gidiyorsun, zaviyeye gidiyorsun, dergahdasın, camidesin, şu kadar kitapların var, şu kadar zamandır namaz kılıyorsun, o halde sen kurtuldun diyecek, oradan girecek, oradan yıkmaya çalışacak. Ya da namazdan zevk alamıyorsun. İnne's salate tenha ani'l fuhşae ve'l münker. Kur'an-ı Hakim. Namaz fuhşiyattan, namaz münkerden alıkor. Namazı bitiriyorsun ama hala içinde vesveseler var. Hala içinde kuruntular var. Fuhşiyata dair, münker'e dair hala içinde ukteler var. Diyorsun ki, benden bir şey olmaz. Benim kıldığım namazlar zaten kabul olmaz. O halde neden bedenimi yoruyorum ki, neden sabahın bu ilk saatlerinde, erken saatlerinde kalkıyorum, kış gecelerinde abdest alıyorum diye şeytan buradan giriyor. Eğer namazdan zevk alamadıysan, kılmamak için seni buradan yıkmaya, buradan çökertmeye çalışıyor. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'ye her zaman, her durumda, her halde ona iltica ediyorsun. وَآخَرُوا مَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا Ebu Lubabe radıyallahu anh, tebiye katılamaz, geride kalır, geride kalır <Gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam dönünce, beş arkadaşıyla beraber kendisini direğe bağlar, ben nasıl geri kaldım der, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusuna neden katılmadım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni affetmeden beni çözmeden asla bu direkten namazın dışında kendimi çözmeyeceğimden çözülmeme müsaade etmeyeceğim etmeyeceğimden ayet-i kerime bize onun halini anlatıyor. Ve aherun i'terafu bi zunubihin khalatu amalan salihah Oraya ameli salihlerine günahın seyyieyi de ulaştırdılar. Katılmadılar, peygamber aleyhissalatu vesselam'la o zor yolculuğa çıkmadılar, rahatı, istirahatı tercih ettiler, cihat yapmadılar, mücahedeyi, Allah yolunda mücadeleyi terk ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün malını teklif eder, al bunları ya Resulallah der, bunlar sen İslam'ın olsun. Bunlar Müslümanların olsun. Allah benim günahlarımı affeder mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizden mal almakla emredilmedim ki burası kilise değil mal vererek evinizi vererek tarlanızı vererek günahlarınızı affettiremezsiniz. Sadece yüreğinizden kalbinizden bütün mevcudiyetinizle ben geldim ya Rabbi günahlarımı arz etmeye geldim. Affımı İstemeye geldim ya Rabbi Kulluğa, yarlığa kabul edilmeye geldim ya Rabbi biliyorsunuz Kardeşlerim Şeytan bizi huşu ile bozarsa Şeytan bizi umutsuzluğa Senin namazların kabul olmuyor diye Sevk ediyorsa, savuruyorsa Her iki durumda da Kainatın sahibine iltica etmeli Ebu Lübabe gibi iltica etmeli Ama öyle bir iltica ki Kendinizden geçiyorsunuz Belki onun gibi direğe bağlanmıyorsunuz ama sanki bir direğe bağlanmış gibi mahzun bir hayat yaşıyorsunuz. Eğer böyle bir hayatı yaşarsak işte o zaman Allah Azze ve Celle ona olan yönelişlerimizi kabul edecek. Namaz noktasında muvaffakiyetiniz olur. Şeytan sizi mağlup edemezse Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okumanıza gelecek. Diyecek ki tecrüde bak, sese bak. A makamında oku şu ayeti, şunu B makamında oku, müezzin ezan okuyor diyor ki sesin daha güzel olsun, sese dikkat etmeli, ses, makam bunlara önem vermeli ama birisi sadece sesim güzel olsun, insanlar aferin desinler, şu müezzin, şu imam, şu kari ne kadar güzel okuyor, bunu söylesinler, bunun için okuyorsa şeytan oradan mağrup ediyor, alıyor götürüyor oradan savuruyor. Peki öteki o da alıyor Kur'an-ı Kerim'i kendi mana veriyor. Mealcilik yapıyor. Şu ayet diyor, bu ayet diyor. Kur'an-ı Hakim kaç ayeti kerimede? Ve ati'ur resul alehikum turhamun. Peygamber Aleyhisselam'a itaat edin. Ona itaat edin. O aramızda değil, o halde onun sünnetine itibar edin, onu emrediyor ama şeytan ona buradan giriyor. Diyor ki sen Kur'an Hakimi kendin anlayabilirsin, kendin tefsir edebilirsin. Mealci biri oluyor, o da manasıyla böyle uğraşıyor, arzusuna, hevasına, hocasına göre tefsir ediyor, onu da savuruyor. Ve وَكَذَٓا لِكَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً li لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ allah Teala bu ümmeti vasat bir ümmet yaptı. Ortada duracak ne sadece sesle, ne sadece tecbitle, ne sadece makamla uğraşacak, ne de alacak Kur'an-ı Hakim'i kendi arzusuna, hevasına göre anlayacak. Peki ne yapacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Amr'a üç günden daha kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı yasaklamıştı. Neden yasakladılar? Anlayacaklar. Tefsirine bakacaklar. O halde bunun ortası ne? Şeytandan nasıl kurtulacaksınız Kur'an-ı Kerim'i okurken? Anlamına bakacaksınız. Fakat meale değil. Tefsire bakacaksınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i nasıl okudular? Nasıl anladılar? Nasıl hayata tatbik ettiler? Kardeşlerim, sabah namazını kıldınız. Hayata açılıyorsunuz. Evde çocuklar var, size sofrayı hazırladılar, sofrayı kurdular. Hani siz şeytanla bir mücadeleyi girdiniz. Artık onun dediklerini yapmayacaksınız. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ ve min اَيْل۪يهِمْ وَمِنْ an وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ shama'ilihim. Önden, arkadan, sağdan, soldan, her yerden gelecek. Her yerden saldıracak. Eğer bir tuzağını açtıysanız başka bir tuzakla gelecek. Fakat siz Allah Azze ve Celle'ye namazda iltica ettiniz. Bugün şeytanla her gün olduğu gibi bir mücadeleye başlıyorum. Bu mücadelede ellerimden tut ya Rabbi diyorsunuz. Ayaklarımı kaydırma ya Rabbi diyorsunuz. Sabah sofrayı kurdu. Önünüze getirdiler. Bir gün öncesinde bayat ekmek vardı diye kızınıza, eşinize çıkışmıştınız. Neden bayat ekmekleri benim önüme koydunuz diyorsunuz. Orada bayat ekmek var, o ekmeğin sahibine hamd ediyorsunuz. Oğlunuz var, ona da namazı öğrettiniz. Neden sadece ekmeğin yanında zeytin var diye? Babasına dönüp, sen nasıl babasın? Neden sadece bu evde zeytin var diye çıkışmıyor, hamd ediyor? Çünkü şeytanla bir mücadelesi var. Nimetin azına da, çoğuna da ham edecek. Onları veren, gönderen Allah'a şükredecek. Şükürle başlıyor. Pantolonunuzun üçüsünü kızınız doğru yapmamıştı, yapamamıştı. Ya da bardağı kırdılar, camı kırdılar, halıyı yaktılar diyorsunuz ki: Ma asabekemin hasenedin femin Allah, wa ma asabekemin seyi edin femin nefsik. Sana gelen her hasene güzellik Allah'tan. Ne kadar seyie varsa, kötülük varsa, onlar da kendinden. Eğer bu evde bir problem varsa. Onların kusurunu önce kendimde aramam gerekir diyorsun. Etrafındakiler hayret halinde, eşin hayrette, oğlun hayrette, kızın hayrette. Bu adamı değiştiren nedir diyorlar, sonra namaza bakıyorlar, namaz diyorlar. Sabahtan, yataktan kalkarken büyük bir mücadelenin içindeydin sen. Aşacaktın, geçecektin, şeytana mağlup olmayacaktın. Sonra sokağa çıkıyorsun, yürüyorsun sokakta, kadınlar var etrafında, gözlerin sana diyor ki onlara bak, onların ardından yürü, onlarla gözün tezavuk halinde olsun, onlardan zevk al diyor sana. Fakat Kur'an-ı Kerim وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْمُسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ Allah Teala sana şah damarından daha yakın. Namazla onu öğrenmiştim. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyarak Allah'ın ayetleri sana bunu telkin etmişti. Hocam burada dursa, orada baban dursa, baban sana bakıyor. Önünde bir kadın var, bakabilir misin? Hocam orada duruyor, bakabilir misin? Hocan sana faizi, kumarı, zinayı anlattı. Hoca orada görürken talebesi zina edebilir mi? Babası oğlu orada görürken bunları yapabilir mi? Peki Kur'an-ı Kerim bize Allah Azze ve Celle'nin Şah damarından daha yakın olduğunu neden anlatıyor? Yani diyor ki insanlar görürken Harama Kumara Zinaya Fuhşa Yalana gidemiyorsun da Bilineni de bilinmeyeni de her şeyi gören ve bilen Allah seni murakabe ediyor ey kulum diyor kainatın sahibi. Neden harama bakıyorsun? Neden yanlışa gidiyorsun? Neden yalan konuşuyorsun? Namaz bize şunu öğretecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril ihsan nedir diye soruyor. En tamud Allah Teala, kâne keterahu, fî illem tekûn terahu, fî inhu yera. Allah'a ibadet ediyorsun, e, ibadet ediyorsun, kâne keterahu. Sanki onu görüyorsun, fî illem tekûn terahu, fî inhu yera. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. Allah Teala bizi görüyor. Bu ruh, bu şuur, bu anlayış. Müslüman bunu kuşanırsa yalan konuşur mu? kadına bakar mı? Bir kadın eğer bu ayete inanıyorsa, bu kadın Allah'ın tesettür emrini bildiği halde sokağa tesettür emrini çiğneyerek çıkabilir mi kardeşlerim? Onun için şu namazda okuduğumuz ayet kelimeler bize ya eyhelledine amenu aminu billah. Ey Allah'a iman edenler yeniden iman ediniz. Bu ayetleri yeniden hayatınıza tatbik ediniz. Çıkıyorsunuz, sokaktasınız, yürüyorsunuz, bir arkadaşınızı görüyorsunuz, okulda, lisede beraberdiniz. Siz yaya yürüyorsunuz, onun altında son model bir araba var. Neden böyle diye şeytan oradan gelip size giriyor. Allah Teala hani adildi ya neden ona bunları verdi de sen buradasın neden o şimdi Ankara'da şu makama sahip oldu da sen buradasın diye şeytan oradan giriyordu ki Allah Teala imanın müdahil oldu senden daha aşağıda olanlara bak dedi senin sahip olduklarına malik olamayanlara bak ey nefsim dediniz senden ibadette daha yukarıda olanlara bak Allah'ın abid kullarına bak Bankada falanın hesabımda şu kadar parası var, ona bakma. Falanın gece namazlarından, ahiret bankasında şu kadar sevabı var, onlara bak. Şeytan bir taraftan giriyor. Sürekli farklı yerlerden, farklı kapılardan giriyor. Otobüstesiniz ya da bir durakta oturuyorsunuz, yanınıza bir adam geliyor. Saçı, başı dağınık bir adam. Bu kim ki benim yanıma oturdu diyorsunuz tam kalkacaksınız yanından ahiretteki halinizi oradaki fotoğrafı görüyorsunuz. Saçı başı dağınık adamlar, kapıdan kovulan adamlar. Lev akseme eber leberuhu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları anlatırken buyuruyor ki ellerini kaldırsalar, kapıdan kovuldular. Saçlarına baktılar, başlarına baktılar, kıyafetlerine baktılar. İnsanlar meclislerinde onlara yer vermediler, ellerini kaldırsalar, kainatın sahibine iltica etseler, Allah onların dualarını geri çevirmez. Bu adam diyorsun, şeytan bana onun yanında durma diyor, onu telkin ediyor ama ahirette eğer bunun imanı kamilse... Bu cennete giderken o zaman benden kaçacağı, nefsinizle hayatınızın her anında, günün her saniyesinde mücadeleye giriyorsunuz şimdi burada da bir mücadele desiniz. buradan çıkınca işinize giderken de bu mücadele devam edecek camiye neden geldiniz cuma bugün bayramdı diye mi buradayız yoksa gidelim adettendi orada duralım bulunalım sonra hemen çıkalım bu adet yerine gelsin diye mi şeytan şimdi buradan bir tazikte bulunuyor ama Kur'an'ın sahibi, hadi yen diyor, hadi mağlup olma diyor, bu zaferi kazan diyor, kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in sahibi bizi ikaz ediyor. Her yerden gelecek, önden, arkadan, sağdan, soldan, sadece başınızdan, semadan doğru gelemeyecek. Yani Allah'a giden yolunuzu kapatamayacak. Ellerinizi kaldırdığınız zaman, ben geldim ya Rabbi, sana iltica ediyorum. Her yönden şeytan beni kuşattı dediğiniz an dualarınız semaya yükselecek. Zikirle kurtulacaksınız. Bir kale, iman bir kale. O kale sizi şeytandan kurtaracak. Fakat silahınız zikir olacak. İnnel müminunellezine izekrallahu veclet kulubuhum. Allah zikredildiği zaman onların yürekleri o sadırlarında duramayacak. Sarsılacak, içer daha fakanlar olacak. Ama zikir dilimizle değil de kalbimizle, bütün yüreğimizle, bütün hasselerimizle, Allah dediğimiz zaman şeytanın bütün tuzaklarından, bütün engellerinden kurtulabiliyorsak, işte o zaman Allah'ı zikrediyoruz. Dilimizle değil de kalbimizi indiriyoruz. Kalbimizle Allah diyoruz. Kalbimizle Allah derse o zaman o bizi şeytanın bütün taaluzlarına karşı Koruyan ve kollayan bir silah olacak. Gedikler var. İman kalesinde şeytan gedik açacak. Kadın, şehvet, para, makam, bütün bunlar gedikler. Oradan girecek. Farklı şekil ve suretlerde girecek. Ama zikemiz olursa, namazımız olursa, sabahtan kalkarsa, Allahu Ekber diye kalkarsa, kendimizi yeryüzünün en hakir, en zavallı kulu görürse. İşte o zaman şeytanın tuzaklarına mağlup olmayan bahtiyar kullarından olma şerefini Allah bize ihsan edecek. Kardeşlerim, hadisenin hülasası şu. Bir tarafta zikir var. Zikir silahınız, zikirle imanınızı, zikirle hakikatinizi koruyacaksınız. Karşı tarafta şeytan adamlarıyla sürekli oyunlarını değiştirerek size saldıracak. Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmeti uyanmasın diye yeni masallar çevirecek, krallıklardan başka rejimlere, yeryüzünün rejimlerini evirecek, devirecek, savuracak. Adamlar gelecek, adı Hasan olacak, adı Ahmet, adı Muhammed olacak. Adına Barış diyecekler, eşkıya bildirileri okuyacaklar. Şeytan karşınızda duracak, içinizden adamlar çıkaracak. Barış diye katillerin hukukunu müdafaa eden Zavallılarla imanınıza, hakikatinize, birliğinize, kardeşliğinize kurşun sıkacaklar Onların kurşunları silahlarından değil, Mazellerinden değil, tanklardan değil Onların kurşunları kalemlerinden çıkacak Allah Azze ve Celle, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini şeytanlara karşı agah olmaya davet ediyor Silahımız zikir, silahımız namaz, silahımız Kur'an-ı Hakim.